Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin. ila ve meddin. Ama ba'd. Evet, değerli kardeşler. İmam Ebu Zekeriya Nevevi navevi rahimahullah'ın riyad Salihin adlı hadis terlemesine, hadis kitabına devam ediyoruz. Okumaya, şerh etmeye, anlamaya. Bildiğiniz üzere adab Edeb bahsindeyiz. Bu haftaki konumuz Bab-ı istihbâb-ı zâhâb-ı ilâl-iyd ve iâdat-ı-l-marid ve'l-hacc ve'l-gazvi cinazeti ve'l-nahviha min tariqin ve'l-rucu' min tariqin âkhar l-tekthiri mevâdi'i Bu başlıkta İmam-ı Nevevi rahimahullah diyor ki bayram namazına hasta ziyaretine hacca Allah yolunda savaşa, cenazeye ve buna benzer allah Teala'ya itaat olan hususlarda giderken bir yoldan, dönerken başka bir yoldan gitmenin sünnet olduğu, müstehap olduğu ile ilgili bab. Başlıktan da anlaşılacağı üzere burada İmam Nevi Rahimahullah bayram namazını zikrediyor. Bayram namazının yanında Hasta ziyaretini zikrediyor. Onun dışında hac ve cenaze ve diğer salih amelleri zikrediyor. Acaba burada İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın saymış olduğu, zikretmiş olduğu bütün bu meselelerde, bütün bu ibadetlerde bu sünnet geçerli midir? Yani bir yoldan gidip, dönerken başka bir yoldan gitmek müstehap mıdır, sünnet midir? Yoksa... Bizler sadece sünnette sınırlı olan, sünnetle sınırlı kılınmış olan o ibadetlerde mi bu sünneti uygularız? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam başka bir ifadeyle, başka bir deyişle cenaze, ziyaret, cenazeye giderken, hastayı ziyarete giderken bir yoldan gidip dönüşte başka bir yoldan mı gidiyordu? Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti az sonra gelecek olan rivayetlerde de olduğu üzere sadece belli başlı ibadetlerde miydi? Az sonra gelecek olan rivayetlerde göreceğiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına giderken ne yapıyor? Bir yoldan gidiyor. Dönerken başka bir yoldan dönüyor. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac ibadetlerinde Medine'den çıkarken bir yerden çıkıyor. Mekke'ye girerken bir yoldan giriyor. Medine evine geri dönerken Mekke'den çıkışını başka bir yoldan girdiği yolun dışında bir yoldan yapıyor. Aynı şekilde Medine'ye girerken çıktığı yoldan değil de başka bir yoldan giriyor. İlim ehlinden bazıları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bayram ve hac ibadetlerinde yapmış olduğu bu uygulamayı yani başka bir yoldan gidip başka bir yoldan dönme meselesini sünnetini bütün ibadetlere ne yapıyorlar? Kıyas ediyorlar. Diyorlar ki bir insan namaza giderken de Hastayı ziyaret etmeye giderken de, cenaze namazına katılmaya giderken de, e, savaşa giderken de ne var? Bir yoldan gider, başka bir yoldan döner. Bazı alimler de diyor ki hayır, bizler ne yaparız? Sünnette sınırlı olan ibadetleri ancak sünnette geldiği üzere yaparız. Az önce de söylediğimiz gibi bayram namazına giderken başka bir yoldan gidilir, dönerken başka bir yoldan dönülür. Hac ibadetine giderken başka bir yoldan gidilir. Dönerken başka bir yoldan döndürür. Bunun dışındaki ibadetleri ne yapmayız? Buna kıyas etmeyiz. Ee, Şeyh Sâlel-Useym'in Allah ona rahmet eylesin. Rahimahullah, o da bu görüşte, birçok o görüşünde olduğu üzere, diyor ki, az önce söylediğimiz üzere, sünnette sınırlı olan ibadetlerle ne yaparız? Bunu sınırlandırırız. Yani burada i̇mam Nevevi'nin görüşünün ne olduğunu anlıyoruz. Koymuş olduğu başlıktan. Görüşünün daha geniş olduğunu anlıyoruz. Yani Sünnette gelen ibadetlerin dışındaki bütün ibadetlerde ne yapılır bu? Uygulanır görüşünde. Onu ona kıyas ediyor. Ama e, ibadetler tefukifidir. Ne demek tefukifidir? Yani kendi kafamıza göre, kendi e, aklımıza e, göre ne yapamayız? Bir ibadetin, başka bir ibadete direkt kıyas edemeyiz. İbadetler sınırlıdır. O konuda ne geldiyse onunla yetinmek en doğru olanıdır. İlk hadisimiz anca bir radıyallahu anhu kal kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Allah. ilâ kâne yevmu ravahul bukhari Cabir ibni Abdillah, anhu, diyor ki nebi sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü, bayram günü ne yapardı? hâlefet tarik. gittiği yolu değiştirirdi yani giderken bir yolu kullanırdı dönerken ...başka bir yolu kullanırdı. Gittiği yola muhalefet ederdi. Yani onu değiştirirdi. Bu da bir sünnettir. Bizler bayram namazına giderken... ...bu sünneti e, uygulamamız... ...yerinde olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...bu unutulmuş... ...bu belki de e, terk edilen... ...terk edilmiş olan ve unutulmaya yüz tutan... ...sünnetini ihya ederek, insanlar anlatarak... ...bu sünneti canlandırabiliriz. O da nedir? Bayram namazına bir sokaktan bir yoldan gidip... ...dönerken başka bir yoldan dönmek... İkinci hadis, Abdullah İbni Omar radıyallahu anhumâ enne Rasûlallâhi sallallâhu aleyhi ve sellem gâne yakrucu min tarîk-ı Abdullah İbni Omar radıyallahu an Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'den Mekke'ye çıkışını anlatıyor. Diyor ki, min tarîk-ı şecerâ. ı şecerâ dediği yer, İl-i İl de söylediği üzere, bugün mikatın bulunduğu, Zul Huleife. Yani Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Medine'den çıkarken nereden çıkıyordu? Zul Huleife'den çıkıyordu. Ve dakhulu min tariqi'l-Muarras. Tariq el-Muarras, Arapça da Arsa, demek. Geceliğin konaklamak demek. Gece konaklamak. Aleyhissalatu vesselam Medine'ye geldiğinde gece ise eğer ne yapıyordu? Bu bölgede konaklıyordu. Gün doğunca çünkü Yine sünnete göre bir insan yaşadığı beldeye, yaşadığı bölgeye gece girdiyse, yaklaştıysa ne yapmamak sünnettir? Gece girmemek sünnettir. Bekleyecek sabah, gün doğduğunda ne yapacak? Memleketine, beldesine, köyüne, kasabasına girecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da dönüşünü, Medine'ye olan dönüşünü nereden yapardı? Bu bölgeden yapardı. Yani çıktığı yerin tam tersinden yapardı. Diyor ki yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Ve izâ dâkala Mekke'te dâkala Mekke'ye girdiğinde Mekke'nin Seniyetu'l Ulya denilen tarafından, yüksek tepenin o tarafından girerdi veya Khurucun Feniyetu Sufle küçük tepenin olduğu yerden, yani girdiği yerin tam tersinden başka bir yoldan çıkardı. Bu da muttefakun aleyh. Bu iki hadis bizlere neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazında ve hac amellerinde, hac ibadetlerinde ne yapardı? Mesela Meşair arasında Mina'dan, Arafat, Arafat'tan e, Müzdelife'ye geçişlerinde de Bazı ilim mehli diyor ki sünnette sabittir bu. E, yine kullandığı yolun tersini başka bir yol kullanırdı. Bunlar sabit olduğu için bizler de ne yaparız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki sünnetini uygularız. Hacca gittiğimiz zaman mesela ne yaparız? Mekke'ye bir yoldan girmeye çalışır, Başka bir yoldan çıkmaya çalışırız. Hac ibadetlerini yaparken bayramın bayram günlerinde o Meşair dediğimiz Mek Mekke'den sonra, Mina'da, Mina'dan sonra Müzellife'de, Arafat'ta, Müzellife'de dolaşırken ne yaparız? Gitmiş olduğumuz, kullanmış olduğumuz yolların aksini kullanarak bu sünneti de ihya etmiş, yerine getirmiş oluruz. Bu da nedir? Edeptendir, azaptandır. Asap gördüğünüz üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah. din olan, din adına aktarılması gereken şeyleri hep bize aktarmış. Yani aleyhissalatü vesselamın, geçen haftada söyledik, Mekke'den nereden çıktı, nereden girdiğini, nereden çıktığını, Medine'den hangi sokaktan çıktığını, hangi tarafından girdiğini bize zapt etmiş, öğrenmişler, etmişler, bize nakletmişler. Ama gelip sorduğumuz zaman, araştırdığımız zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca ne zaman çıkmış dediğimiz zaman sahabelerin bunu zapt etmediğini, bunu bizlere nakletmediğini görüyoruz. Niye? Çünkü... Yani olay olarak büyük bir olay olmasına rağmen o geceyi kandil olarak ilan edip, o geceyi böyle kutsal bir gece olarak ilan edip, o geceyi ihya etme adına peygamberimizden böyle bir şey görmedikleri için ne yapmıyorlar? O geceyi bize taşımıyorlar, nakletmiyorlar. Dinden olmadığı için çünkü. Ama dinden bir şey olduğu zaman en ufak bir ayrıntı, en ufak bir hususta ne yapıyorlar? Bize onu direkt ne yapıyorlar? Naklediyorlar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evinden çıkışı çıkışını, camiye gidişini, bayram namazına ve camiden bayram namazından hangi sokaktan döndüğünü bize anlatan sahabe ama ne yapmıyor bize? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın doğduğu günü tam olarak bize ne yapmıyor? Nakletmiyor. Şu tarihte doğmuştur. Şu günde doğmuştur. Şey olarak, tarih olarak, ay olarak söylemiyor. Neden? Çünkü Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onlardan bunu ne yapmadı, istemedi. Onlara bunun çok önemli olduğunu beyan etmedi. Öyle olsaydı onların hayatında ne olurdu bu? not alınan, ezberlenen bir gün olurdu, bir ibadet olurdu. Aynı buradaki ince ayrıntıların bize aktarıldığı gibi, o, o günlerde ne, yapar, ne yapılırdı bizlere? Aktarılırdı. İşte de eline verilecek cevaplardan bir tanesi de bu. Bu kandillerle alakalı verilen cevaplardan bir tanesi de bu. Onlara diyeceğiz ki, bu dini bize aktaran, en ince noktasına kadar bize nakleden sahabe neden bugün sizin toplum olarak Büyük kitleler olarak kutladığınız bu günleri bizlere ne yapmamışlar? Nakletmemişler. Yani o gün din olarak yaşansaydı bugün sizin yaptığınız bu şeyler, muhakkak bize ne olurdu o sahabeler tarafından? Ulaşırdı, nakl olurdu. Onların zamanında din olarak yaşanmadığının en büyük göstergesi nedir? Onların bize bunu ne yapmaması? Nakletmemesi. Birçok ilim ehlinle dediği gibi şayet dinden olsaydı, Allah'ın emrettiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği bir şey olsaydı, muhakkak bize ne yapılırdı bu din? nakl olunurdu. Gelirdi. Değil mi? Rivayet olunurdu. Birçok şeyin rivayet olduğu gibi, birçok şeyin geldiği gibi. Onlar tarafından bize böyle bir şey gelmiyorsa bileceğiz ki dinimizde böyle bir şey yok. Evet. Tabi burada değinmemiz gereken başka bir husus da ibadetlerin ibadetlerin adet haline yani rutin hale gelmemesi için Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tenviye yaptığı yani bazen birini okudu, bazen diğerini yaptığı sünnetler var. Bunların hepsini ne yapmamız lazım? Yapmamız lazım ki ibadetler adi haline dönmesin. Mesela namazdan sonraki tesbihat yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi zaman 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdulillah, 33 kere Allahu ekber demiş, değil mi? Kimi zaman 25 kere ne demiş? Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. Sayım Müslim'de bu rivayetlerin hepsi. Kimi zaman 11 kere demiş. Subhanallah 11 kere demiş. Elhamdülillah 11 kere demiş. Allahu ekber. Bir insan bunları bazen bunu, bazen bunu yaparsa ne olur? İbadetin rutin olmaktan çıkar. Rutin Sürekli Subhane Rabbi'l Azim dersen artık o ne olur? Rutin olur. Ne demek rutin olur? Yani artık böyle sen kayıt cihazı gibi değil mi? Kayıt cihazı gibi. Böl papağan gibi Subhanallah Rabbiyal Azim, Subhanallah Rabbiyal Azim der durursun. Ama kimi zaman Subhanallah Rabbiyal der. Subhanallah Rabbiyal Azim ve Rabbi Subhanak Allahumma bihamdik. Subuhun kudusun Rabbul melaiketi ve'r-ruh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bu dağları rukuda secdede okursan, farklı farklı okursan rukunun secdenin anlamını daha iyi ne anlarsın, anlarsın. Aynı şekilde tekbir getirdin. İstiftah duaları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen Subhanak Allahumma ve hamdik bunu okumuş, değil mi? Bazen Allahumma ba'id bayni ve bayna khataya ya kema ba'adta bayne'l-m eşriq ve'l-maghrib, değil mi? Yöğehtü ve vechîllezî fatara's semâvâti ve'l-ard, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Çeşit çeşit dualar okumuş. Bizler ne yapmayacağız? Tek bir duaya tutunup sürekli o duayı okursak, okuyarak ibadetlerimizi ne yapmayacağız? Artık böyle anlamsız bir halde icra etmeyeceğiz. Şimdi herkes tekbir getiriyor. Allahu ekber. Aynı anda Subhanak, ve insan, Subhaneke Allahu Muhammedun. Birçok insan Subhaneke'nin anlamını bile bilmeden söylüyor artık. Niye? Çünkü o söyleye, söyleye söyleye söyleye söyleye ne olmuş? Rutin hale gelmiş. Bu hususa da bu konuya da dikkat etmek gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden bunu da istiyor. Yani bu Hı. sünnetleri farklı yapması, bazen bunu, bazen onu, bazen öbürküşünü yapmasının sebeplerinden bir tanesi de ibadeti ibadet olarak ne yapmamız? icra etmeye devam etmemiz, yapmaya devam etmemiz. Bu usta da ne yapalım? Dikkat edelim. Subhaneke ve Eşhedü en la illa ente